Değerli ve aziz kardeşlerim, bu hafta 5. konumuz Siyret'ten. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından bahsediyorduk. Ee, bu hafta inşallah yavaş yavaş konuya giriyoruz. Daha önceki konular malumunuz e, Siyret'in önemi, hadisin önemi ile ilgili konulardı. usul sadedindeydi. Bu hafta inşallah konumuz... Nebi Aleyhissalatü Vesselam'ın doğumundan hemen önce Mekke'deki durum, Mekke'deki hayat yaşantı. Allah Azze ve Celle bu ümmet içerisine Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Vesselam'ı hidayet rehberi olarak, tebliğ edici olarak insanları zulümattan yani karanlıklardan aydınlığa çıkarması cahiliye ve küfür karanlığından iman ve ihsan nuruna, aydınlığına çıkarmak için bu ümmete adeta Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ihsanı. Böyle bir ihsanda bulunan Allah'a hamdü senalar olsun. Öyle bir toplumun içerisinde geldi ki Aleyhisselatü Vesselam güçlü kimseler zayıfları yiyip bitiriyordu ve miskin küçük kız çocukları babası tarafından diri diri gömülüyor. İnsanlar başlarını taşlara eğiyorlar. Yani putlara, taşlara saygı duyuyorlar. Asabiyet taassup iyice kararmış ve akılları hükmü altına almıştı. Yani asabiyet taassupçuluk İyice böyle aklı sarmıştı insanlar ondan başka bir şey adeta, adeta görmüyorlardı İşte bu durumda Allah Azze ve Celle Bu günahlardan Bu günahlardan Toplumu beri kılmak Bu günahları Bu pislikleri bitirmek için Ve insanlara Yüce hidayetini Arz etmek için Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı Peygamber olarak gönderdi Sallallahu Aleyhi Vesselam Allah Azze ve Celle Katas suresinde Mekke ahalisinden bahsederken şöyle der. وَقَالُوا اِنْ نَتَّبِي الْهُدَى مَأَكَ نخ... نخ... وَقَالُوا اِنْ نَتَّبِي الْهُدَى مَأَكَ مُتَقَطَّف مِنْ اَرْضِنَا Dediler ki Mekkeliler eğer biz seninle beraber yani senin getirdiğin dine tabi olursak biz o zaman memleketimizden çıkartılıp atılırız. Yerimizden, yurdumuzdan oluruz. Dediler. Allah Azze ve Celle اَوَلَمْ مُمَكِّلْ لَهُمْ هَرَمًا اَمِنًا يُجْبَى اِلَيْهِ سَمَرَاتُ şey شَيْرِزْمَ مِلَّدُنَّ Biz katımızdan bir rızık olmak üzere her şeyin semeratının, meyvelerinin kendisine toplandığı orayı, Mekke'yi haram bir belde da onları oraya yerleştirmedik mi? diyor. O Mekke müşriklerini, Mekkelileri itiraz eden kimseleri biz oraya yerleştirmedik mi? Emin bir beldeye, haram bir beldeye. وَلَاكِمْ اَكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Lakin onların çoğu Ve وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرِيَةٍ فَطُرَتْ مَعِشَتَهَا Ve nice kariyeler, yani şehirlerin ahalisini helak ettik ki onlar yaşantılarıyla şımarmışlardı diyor. Sübhanallah. فَتِرْكَ <gülüyor> Lemtüşken mimbedihim illa kariiler. İşte bu, işte burası onların yeri yurdudur. Onların meskenidir. Onlardan sonra ancak az kalındı orada. az iskan olundu. Ve künne nahnu Biz ise asıl varisçi olan, asıl bunların, bunlardan geriye kalacak kimseler bizleriz diyor. Biz variciiz. Rıma kana Rabbika muhliken gura. Hatta Biz diyor Allah Azze ve Celle hiçbir şehre, helak, hiçbir şehri helak edici değiliz. Şehirleri helak edici değiliz. Ta ki o şehirlerin, insanların yani içerisine, ortasına, yetlu aleyhim hayatına ayetlerimizi okuyacak, tilavet edecek bir peygamber göndermedikçe onları helak edici değiliz diye. Roman kana, ve ma kunna muhlikal qura illa Bizler şehirlere helak edici değiliz ancak ehli zalim olan kimseler üstesinedir. Ahalesi zalim olan bir belde ayetlerin işareti ile helak hak eden helakı helakı isteyen bekleyen bir toplum demektir. Allah azze ve celle ahalisi zalim olan beldenin insanlarından yapmasın dedi. Öyle bir beldede bulunduğumuzda Allah azze ve celle en doğrusunu bunu bilir. Bizi bu, bu durumdan kurtarsın. O zalimlerle beraber bizi ne yaşatsın ne de haşretsin. Salih insanlarla beraber haşretsin. Ankebut suresinde evellem yara enna ceanna haramen. Amina. Görmediler mi biz orayı haram, emniyetli bir belde kıldık. Ve yutakattafun nasu min O Mekke'nin etrafından insanlar kapılıp kaçırılıyordu. Alınıp götürülüyordu. Efe bil batili yuminuna. Onlar batıla mı iman ediyorlar? Ve bi ni'metillah yekfurun ve Allah'ın nimetlerine inkar mı ediyorlar? Yine Bakara suresinde ve jannal beytemata be'ten ve biz beyti yani Mekke'deki Beytül harami yani Mekke'yi insanlar için bir toplanma yeri. Mescid-i Haram'ı insanlar için bir toplanma ve emniyet yeri kıldık diyor. Ebu'l Ali'ye bu ait Keremen tefsirinde yani insanlar düşmandan yana emin edildiler. Emindiler. Ve silah da taşınmıyordu orada. Silah hususunda da emindiler. Korkuları söz konusu değildi. Mekke'nin etrafından insanlar kapılıp kaçırılırken onlar o Mekke'dekiler orada emindiler. Katade ise <gülüyor> biz onları haram bir beldeye Emin bir beldeyi yerleştirmedik mi ayet kerimesinde? Onlar haram bölge içerisinde, haram müntika içerisinde emin değiller miydi? Savaştan yana, korkudan yana emin değiller miydi? Onlar korkmuyorlardı. <gülüyor> Ve her şeyin semeratı, yani meyvesi, ürünleri oraya geliyordu diyor. Kardeşlerim, Mekke, Dağların yükseldiği Batın vadisinde yer alıyor Mekke. Oraya gidenleriniz bilir. Allah azze ve celle her zaman söylerim. E, gitmeyen kardeşlerime acilen umre ve hac vesilesiyle gitmeyi nasipsin. Çok büyük bir ibadettir. Hac Hacül Ekber, umre ise Hacül Asgar diye isimlendirilir. Allahu Teala gitmeyen kardeşlerimize acilen nasibesini inşallah oraları görmeyi horna ki bereketten elde etmeyi, feyizden istifade etmeyi. Bize de tekrar nasip etsin. Tamam. Aynı zamanda Mekke El Muntiqatul Munhafida yani basık böyle alçak mıntıka diye de isimlendiriliyor. Eee Batı Vadisi'nde burada Beytül Atık var. Beytül Atıkla kastedilen neciside haram. Ummül Kurada diye de isimlendirilmiş. Ayet-i Kerime'de de var. Yani şehirlerin anası diye. Neden? Yani yeryüzünün hemen hemen ortasında, vasatında bulunuyor da o yüzden. Ümmül Kura diye isimlendiriliyor. Kureyş'in Kureyş'in evleri de hemen bu vadinin etrafındaydı. Dağların eteklerinde de fakir kimseler yaşıyordu o dönemlerde. Ve savaş ehli kimseler yaşıyorlardı. Kureyş o yaşantı bakımından ve zenginlik bakımından o etraftaki kimselerden daha üst konumdaydılar. Mekke'deki iktisadi hayat ise daha çok ticaret üzere kurulmuş. Yani ticari e, hayat, alışveriş, ticaret ağırlıktaydı. Sanat da söz konusuydu. Mesela e, en barizlerinden mızrak, ok, ondan sonra zırh kılıç ve benzeri şeylerin yapımı hususundaki sanat, böyle pişirilmiş topraklardan yapılan kapkacaklar, yani çömlekçilik sanatı, esnafçılık, esnaflık, bunlar da yaygındı. Ama bunların en önemlisi Mekke'de hakim olan ticaret. Ticaret çok hakimdi. Kureyş'in içerisinde Kasi oğulları diye bir şey var, kabine var. Bunlar Mekke'de, Mekke toplumu içerisinde en bariz kimselerdi. Çünkü bunlar Mekke'nin idaresini elinde bulunduruyorlardı o dönemde. Bunların yaptığı işlerden mesela, e, sıkaya işleri yani e, sulama işleri, hacıları yiyecek verme, koruyuculuk, sancaktanlık ondan sonra e, toplantı ve meclis yerleri temin etme gibi özellikleri var. Evet. Daha sonra da e, Haşim bin Abdümenaf bin Gays'e geçiyor. Yani onların ticari e, sahada Haşim'in özellikle ticari sahadaki gösterdiği gayret yani belirli bir mıntıkadan ta ki diğer devletlere kadar uzanan bir ticari çalışması neticesinde bayağı bir ticaret alanında gelişme sağlanıyor. Muttalip de yine Haşim'in kardeşi olarak bilinir. Özellikle güzel ahlak üzere ve zulmü bertaraf etme üzere Muttalip de yine Haşim'in kardeşlerinden. Mekke'de önemli sayılan isimler o dönemde Esved bin Muttalip, El Esved bin Muttalip, El Esved bin Abdul, Yeğuz, El Zuhri, Ebu Cehil, Haris, Amr bin İbni e, Hişam, Hakim bin Hizam, İbni Hüveylik, Velid bin Mughire, Seyit bin Amr, Ebu Sufyan, mesela hepimizin tanıdığı, sonra Ebu Leheb, Abdülüzza bin Abdülmuttalib yani bu İslam'ın düşmanlarından birisi bu isimle. Bazılarını tanıyoruz bunları, biliyorsunuz. Mekke'nin dini yönüne gelince, dini konumuna gelince kardeşlerim, Mekke Arab'ın ve alemin, dünyanın tam merkezindeydi dini açıdan da. Yani yerleşimi açısından da öyle, dini konum açısından da öyle. Çünkü saygınlığı Mekke'nin bu saygınlığı ta İbrahim Aleyhisselam'a kadar uzanmıyor. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'ın eşi Hacer ve oğlu İsmail Aleyhisselam daha orada <coughs> hiç kimse yokken onlar yalnız başına orada kalmışlardı, oraya yerleşmişlerdi. Dolayısıyla Mekke'nin saygınlığı ta İbrahim Aleyhisselam'a uzanmıyor. Buhari'nin rivayet ettiği e, bir hadiste, Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan geliyor hadis. Aleyhisselatü vesselam, İbrahim aleyhisselam diyor, üç defa yalan söylüyor. Burada kastedilen tevriye şeklindeki yani. Yani e, kişi bir şey söyleyip karşı, karşıdaki insanın da başka bir şeyi anlaması, kastettiği e, şeyi anlamaması gibi bir durum. Üç defa yalan söyledi diyor. Onlardan bir tanesi İnni sakim Allah Azze ve Cennet kitabında vardır bu. Muhakkak ki ben e, hastayım ifadesi. İbrahim Aleyhisselam kendi ahalisi kendi dönemindeki insanlar bayram yerine çıkacakları zaman onu da götürmek istiyorlar. O da ben hastayım yani rahatsızım ifadesi kullanıyor. Onlar da onu terk ediyorlar, bırakıyorlar. Bir diğeri de onlar kavmi İbrahim Aleyhisselam'ın dönemindeki insanlar bayram yerine e, ibadet yerlerine gittikleri zaman e, putları İbrahim Aleyhisselam kırıyor ve kırdığı baltayda en büyüklerinin omzuna, e, boynuna asıyor. Kavmi de çağırıyor bunu kim yaptı diye. Bunlar uzun uzun uzadıya Kur'an-ı Kerim'de anlatılır. İbrahim aleyhisselam da belfa' lehu kebiruhum hâda Bilakis bunu yapan bu putların büyüğüdür diyor. Ondan sonra onlar da itiraz ediyorlar bu nasıl olur diye. İbrahim aleyhisselam da ne diyor ayet-i kerime'in devamında? İsterseniz ona sorun. Konuşamayınca e, o büyük yani putun konuşamadığını görünce önce şaşırıp kalıyorlar sonra tekrar inatlar üzere devam ediyor. Bu ayet-i kerimelerde anlatılıyor. İkincisi de bu. Üçüncüsü de <gülüyor> İbrahim Aleyhisselam eşi Sare ile birlikte bir beldeye gidiyorlar. Oranın hükümdarı yöneticisi de çok cebbar olan, zorba olan bir yönetici. Yani memleketine bir kadın geldiği zaman hemen ona müdahil oluyorlar. Oraya o memlekete girdikleri zaman İbrahim aleyhisselam ve eşi oran insanlara hemen haber veriyorlar. Diyorlar ki bir adam geldi, onun yanında insanların en güzellerinden olan bir kadın var. Bir başka riayetde de senin memleketine ey hükümdar senin memleketine bir kadın geldi ki bu ancak sana yakışır diyorlar. Subhanallah. Nihayetinde hükümden onla, e, onlara bir elçi gönderiyor. İbrahim Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam konuşuyor. İbrahim Aleyhisselam'a diyor ki, bu kadın kimdir diyor. O da benim e, kardeşimdir diyor. Ondan sonra İbrahim Aleyhisselam'ı e, bırakıyor anlatıldığına göre demek ki. İbrahim Aleyhisselam eşine geliyor diyor ki, ben diyor, senin hakkında bana soruldu ben kardeşim olduğunu söyledim sen ve, senden ve benden başka yeryüzünde şu anda Allah iman eden yok din adına sen benim kardeşimsin diyor sakın diyor melik seni çağırdığı zaman beni yalanlama diyor İbrahim Aleyhisselam eşine nasihat ediyor ondan sonra eşi de hükümdarın yanına gidince hükümdar hemen elini uzatıyor ona e, dokunmak için filan Eli tutulup kalıyor böyle. Diyor ki Allah'a dua et. Beni bu durumdan kurtarsın diyor. E, dua ediyor Sarı Anamız. Kurtuluyor. İkinci sefer tekrar elini uzatıyor. Bu sefer daha şiddetli bir şekilde eli tutulup kalıyor. Dua et diyor seni serbest bırakayım diyor. Sana zarar vermeyeceğim diyor. Ondan sonra. Nihayetinde dua ediyor yine Sarı Anamız. Allah Azze ve Celle'ye. Eli eski haline dönüyor. O durumdan kurtuluyor. Ve adam, hükümdar hemen kapıcılarına seslenip ben size insan getirmenizi istemiştim. Siz bana şeytan getirmişsiniz diyor. Sübhanallah. Hemen e, Sarı anamıza bir e, cariye bir tane kadın adı da Hacer anamız. Hacer'i hizmetçi olarak veriye ve gönderiyor. Evet. Sonra Sarı anamız İbrahim Aleyhisselam'ın yanına geldiği zaman namazda iken geliyor İbrahim Aleyhisselam'ın yanına. İbrahim Aleyhisselam da eliyle işaret ederek ne oldu? Durumun nasıldır? deyince o da diyor ki Allah Hazretleri'ne kafir ve facir kimsenin tuzağını ortadan kaldırdı ve bir hizmetçi de bana verdi diyor. Hacer'i de bana diyor hizmetçi olarak verdi diyor. Subhanallah. <gülüyor> Bu üç yerde işte İbrahim Aleyhisselam'ın söylediği yarandan bahsedilir. Bir rivayette de Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki Hacer anamızdan için hani Hacer kendi İbrahim Aleyhisselam'a hediye ediliyor ya şey Sare anamıza hediye ediliyor ya Hacerden için diyor ki bu gök suyunun annesi şey sizin annenizdir. Ve sizler de gök suyunun, göğün suyunun oğullarsınız diyor. Buradaki kastedilen, ma-i sema ile kastedilen diyor, Arap'tır. Çünkü onlar böyle yağmuru bol olan bir memlekete yerleştirilmişlerdir. Oradadır. Bundan dolayı böyle isimlendiriliyor diyor. Bir diğer rivayette de veyahut da açıklama ile, bunun kastedilen Zemzem suyudur diyorlar. Yani Hacer'siz'in ananızdır. Ey e, göğün suyunun oğulları ifadesiyle e, yebne ma'is semay Arapçası ifadesiyle kastedilen e, Allah azze ve celle'nin Hacer'e ve oğlu İsmail'e eee yerden çıkarttığı, bitirdiği Zemzem suyu kastedilmektedir diyorlar. Allah'a Nihayetinde kardeşlerin e, Sarı anamız, Hacer anamızı İbrahim aleyhisselama onunla beraber olması için verince Hacer anamızdan bir çocuk dünyaya geliyor. İsmail aleyhisselam. Biliyorsunuz ki İbrahim'in ilk oğlu İsmail. Ondan sonra İshak geliyor. Sonra da ayette geldiği üzere İshak'tan sonra da ondan meydana gelecek Yakup aleyhisselamla İbrahim aleyhisselam müjdeleniyor. Mısr'a Hacer anamızdan çocuk dünyaya gelince Sara anamız kıskanıyor. Bu durumu kıskanıyor. Allah azze ve celle de İbrahim Aleyhisselam'a Hacer'i ve oğlunu alıp götürmesini, Sara'dan uzaklaştırmasını söylüyor. Allah azze ve celle'nin bu emri üzere İbrahim Aleyhisselam Hacer'i ve oğlu İsmail'i Mekke'ye götürüyor. Evet. Hiçbir insanın, hiçbir şeyin bulunmadığı Mekke mıntıkasına götürüyor İbrahim Aleyhisselam. Ve bu hususta da Allah Azze ve Celle sığınıyor. Ona da Hacer Anamız Allah'a itaatinde bu işi gerçekleştirmesinde son derece yardım ediyor Hacer Anamız. Nasıl? Bakın Buhari'de gelen hadiste olduğu üzere. Said bin Cübeyr'in Ebin Abbas'tan e, rivayetinde İbrahim aleyhisselam İsmail'in annesini Hacer ananıdı. Ve İsmail'i beytin yanına bırakıyor. Yani Mekke bıraktığında Mekke'de o vakit ne bir insan ne de herhangi bir şey yani yiyecekten içecekten hiçbir şey yoktu diyor. İbrahim Aleyhisselam onları bırakıp böyle arkasını dönüp gidince Hacer anamız hemen onun peşine takılıyor. Ey İbrahim nereye gidiyorsun? Bize bu vadide, bu beldede hiçbir şey yokken hiçbir kimse yokken terk mi ediyorsun? Diyor. Bunu defalarca söylüyor. İbrahim Aleyhisselam'dan çıt yok. Subhanallah. Sonra diyor ki Hacer anamız bunu sana Allah mı emretti diyor. Bunu sana Allah mı emretti. İbrahim Aleyhisselam da evet diyor. Hacer anamız öyleyse Allah bizi zayi etmez. Öyleyse Allah bizi korumasız bırakmaz diyor. Teslimiyete bak Subhanallah. Allah eşlerimize böyle teslimiyet nasip etsin. Sonra İbrahim Aleyhisselam seniye tepesine kadar ilerliyor ve onların göremeyeceği bir yerde elini açıyor ve Allah Azze ve Celle'ye dua ediyor. Tevekkül, Allah'ın emrine boyun eğme arkasından hemen dua geliyor. Ne diyor Allah Azze ve Celle? Bak kitabında haber veriyor. İbrahim Aleyhisselam'ın duasını. Rabbena inni eskentu min zurriyeti bi vâdin gâyri zî der'in inde beytikel haram bi'gûmü s sala. Ey Rabbim! Namaz kılmaları için ben zürriyetimi, eşimi, çocuğumu, çoluğumu senin haram belden olan hiçbir şeyin bitmediği, ziraatin olmadığı bir bölgeye, bir bölgeye bırakıyorum. Teslim ettim. Fece'aleti deten minen nas tehvi ileyhim insanların gönüllerini, katlerini onlara yönlendir, meillendir. Verzukum <gülüyor> minet temarat laallehum yeskurun. Ve onları semeratlardan, meyvelerden, ürünlerden rızıklandır. Umulur ki şükrederler diyor. Böyle dua ediyor. Bu duasının gereği işte orada su ve diğer şeyler bereketli. Hadiste de anlatılıyor bu. Zemzem suyunun bereketini hepimiz biliyoruz. Daha başka birçok bereketler de var. Orada. Özellikle gıda hususunda diyorlar. Et hususunda. Oradaki et kadar yani oranın... Yetiştirdiği hayvanların eti kadar başka hiçbir yerde lezzetli, bereketli bir et yok deniliyor. Allahu akbar. Nihayetinde e, <gülüyor> İsmail aleyhisselam ve annesi orada e, baş başa kalıyorlar. Çölün ortasında Mekke'de beytin yanında, yanı başında daha tabi ortada beyt yok. Yani seller onu sürüklemiş beytin temelleri adeta kapanmış durumda. Çünkü o beyt ta Adem Aleyhisselam'dan kalma. Ve izzer fay İbrahim el-Gavâide ve İbrahim el-Gavâide ve İsmail. İbrahim beytin temellerini yükselttiği zaman diyor ayet-i kerimede. Bu gösteriyor ki İbrahim Aleyhisselam temeli olan bir yeri yükseltiyor. Evet. Orada yalnız başına kaldıkları zaman yandan da bir miktar su var, biraz da yiyecek bir şeyler var. Onlar tükenince çocuk artık mırıldanmaya, hayıflanmaya, yerde yuvarlanmaya başlıyor. Susuz kalıyorlar, yiyeceksiz kalıyorlar. Hacer anamız bu durumdan çok daralıyor. Koşuşturmaya başlıyor. İlk çıktığı tepe neresi? Safa tesiz. İnne safa vel merveteni şi'arillâs. Muhakkak ki Sefa ve Merve Allah'ın şehrlerinden bir şehridir. Safaya çıkıyor. Bakıyor şöyle herhangi bir kimse var mı diyor. Hiç kimseyi göremiyor. Böyle elbisesini topluyor. hoşturuyor vadinin içerisine. Bakıyor kimse yok. Merve tepesine çıkıyor. Orada da bakıyor. Hiçbir kimse yok. Bunu yedi defa yapıyor. Yedi defa yapıyor. Diyor ki e, Abdullah İbni Abbas. Nebi Aleyhisselam buyurdu ki işte diyor say bundandır. Yani Hacer anamızın yaptığı iştendir diyor. Onun yaptığının aynısını yapıyoruz. Subhanallah. Allah Azze ve Celle ne kadar ikramda bulunuyor. Ondan sonra onun yaptığı hareketi kıyamete kadar milyonlarca, trilyonlarca insan yapacak. Allahu Ekber. En son Merve tepkisine geldiği zaman bir ses duyuyor. Diyor ki, ey diyor, sesi işittiren kimse, eğer senin yanında yardım edebilecek bir şey varsa bize yardım et diyor. Sonra bir bakıyor ki birden, şeyin yanında, İsmail Aleyhisselam'ın yanında melek, Cibril Aleyhisselam deniliyor, kanadını vurarak e, zemzemi çıkartıyor. Zemzem suyunu kanadıyla çıkartıyor. Hacer Anamız hemen suyun önünü kesiyor, havuz yapıyor. Önüne barakat kuruyor. Aleyhissalatü Vesselam diyor ki, Allah İsmail'in annesine rahmet etsin. Eğer önünü kesmeseydi suyun diyor, şimdi akan bir pınar olurdu zemzem diyor. Tabi Allah Azze Celle'nin hikmeti gereği o. O şekilde oluyor. Sonra melek onlara diyor ki, su çıktıktan sonra korkmayın. Muhakkak ki diyor, burada beyti yani kabe'yi e, bu çocuk ve babası inşa edecektir diyor. Allah oranın ahalisi, o onun ahalisini diyor İbrahim Aleyhisselam ve ahalisini, ehlini zayi edecek değildir. Yardımını bırakacak değildir. Süfyanlık gerçekten de öyle diyor. Sonra Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'a sarı anamızdan ishakını müjdeliyor. İshak'ı bağışlıyor. Onun arkasından da az önce ifade ettiğim gibi Yakup Aleyhisselam müjdeleniyor. İshak'ın oğlu var. Biliyorsunuz, bütün peygamberler kardeşlerim İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İshak'tandır. İsmail'in soyundan gelen sadece dediğimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani ne kadar peygamber gelmişse Musa, Davud, Ondan sonra Zekeriya, İsa, Z Z Zelkif, Kur'an-ı Kerim'de sayılan ve sayılmayan, Hepsi onun soyundan, İshak'ın soyundan geliyor. Aleyhisselam, Allah'ın selamı onların üzerine olsun. Sadece İsmail aleyhisselam soyundan Nebimiz aleyhisselatü vesselam geliyor. Bundan sonra Beyt'in, yani Kabe'nin velayeti, Oranın işlerinin idare işi İsmail Aleyhisselam'a sonra da onun oğullarına, zürriyetine geçiyor. Onlar yeryüzünde böyle yayınıyorlar, Hicaz arzında. Hicaz memleketinde çoğalıyorlar ve İslam üzere idiler onlar. İlk dönemde İslam üzere. Asırlar boyunca, boyunca da İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam'ın dini üzere yaşamaya devam ediyorlar. Yani tevhid din üzere. Tevhid din üzere. Sonra onların içerisinde Amr bin Nuhay adında birisi türüyor, ortaya çıkıyor ve şirk bidatını çıkartıyor, şirki ortaya çıkartıyor ve İbrahim Aleyhisselam'ın dinini değiştiriyor. Bu adam Kureyşlilerin içerisinde yaşarken Ondan içerisinde yetişirken, iyilik üzere, sadaka üzere, güzel ahlak üzere ve benzeri şeyler üzere yetişiyor. Bu halde. İnsanlar da onu seviyorlar. Hatta onu melik yapıyorlar. Onu başlarına hükümdar yapıyorlar. Böyle bir durumda, böyle bir anda bu adam zaman geçince Şam Beldesi'ne gidiyor ve orada romanlar varmış, Roman. Onlar bakıyorlar ki putlara ibadet ediyorlar ve oradan Hübel adlı putu getiriyor. Ondan sonra da Kureyş'i o puta tapmaları için, ona ibadet etmeleri için teşvik ediyor. Nihayetinde de şirk yayılmış oluyor. Burada önemli bir şey var, müellifin dikkat çektiği çok hoşuma gitti, orayı aktarmak istiyorum. Yani bu adamın çıkış noktası, özetle söylemek istiyorum. Birincisi akıl, aklının peşine. İkincisi de yabancılık problemi, sorunu. Yani yabancılardan etkilenme, onları taklit etme sorunudur. Hani Şam'a gidiyor, oradan insanları görüyor, putataplıklarını görünce onlardan bir putu, adlı putu getiriyor ya, yani bizim bugünkü anlamda batılılaşma, yabancılaşma problemi diyor. İki şeye burada vurgu yapıyor. Ve onu da bir iki ayetle delillendirmiş. Diyor ki, bu felsefi akım, aklı kullanma olayı, ta ki Nuh Aleyhisselam'ın oğlunda var diyor. Nuh Aleyhisselam'a tufan geldiğinde, kalın bir geldiğinde ne yapıyor Nuh Aleyhisselam? Gemi yapıyor. Ve yasna'il fulke bi ve Gemi ediyor. Gözlerimizin önünde ve vahyin önünde yaptı diyor. Yine ahir ayet anlatıyor. Ondan sonra yeryüzü suyunu çıkardığında, gökyüzü de boşalttığında sadece gemidekiler ve Nuh Aleyhisselam'ın her çiftten aldığı şeyler kurtuluyorlar. O arada oğlu Nuh Aleyhisselam'ın oğlu boğulmak üzere. Muhammed aleyhisselam oğluna diyor ki gel bizimle beraber ol. Bu kafirlerle beraber olma. Bizimle beraber gel ya bunu eğerken manavaratakum ma'al kâfirin. binme kafirlerden sakın olma diye. Oğluna hitap edince oğlu ne diyor? Sa'ali ilace yasimun Ben şu dağa çıkacağım diyor. Oraya sığınacağım. O beni diyor sudan koru. Ne yapıyor? Aklıyla hareket ediyor. Bilmiyor ki o dağın üzerine de su çıkacak. Onu da kapatacak su. İşte burada aklıyla hareket ediyor diyor. Aklının neticesinde hak ettiği şeyi buluyor. Nuh Aleyhisselam'ın ona cevabına bakın. قَالَ la عَصِمَ الْيَمَةِ مِنْ اَمْرِ Diyor ki bugün Allah'ın rahmet ettiği kimse müstesna Allah'ın emrinden bugün hiç kimse korunamaz. Yani bu tufandan kimse kaçamaz Ve nihayetinde de... ...ve hale beynehum el-memci ve kâne minel-muğrağîn... ...ikisinin arasına dalga giriyor... ...Nuh Aleyhisselam gemi ve onun arasına... ...ve bu olanlardan oluyor. meyle hareket etti? Aklıyla. Ben bu dağa çıkarım diyor. Yani burada şunu özellikle vurguluyor. Nakil... ...vahiy ve naklin haber verdiği şeyler... Aklın, aklın yanında Aklın karşısında Yani aklın duramayacağı bir Konumda Akıl hiçbir şey ifade etmiyor İfadeni toparlayacak olursa Yani aklın karşısında Aklın yanında Vahiy ve naklin ifade ettiği şeyler Hiç bir şeyle ölçülecek durumda değil Çok çok çok büyük yani Akıl hiçbir şey ifade etmiyor. İnsanı adeta helaka götürüyor işte. Burada Nuh Aleyhisselam'ın boğulduğu, Nuh Aleyhisselam'ın oğlunun boğulduğu gibi subhanallah. Evet, Allah Azze ve Celle insana akıl vermiştir. Bu akılla mükelleftir insan. Bununla Allah'a kulluk eder, bununla Allah Azze ve Celle'ye yönelir, dua eder, ibadet eder. Ama bu akılla insan her şeyi halledemez. Nakle Selam. ...nakle tabi olmak zorundadır. Şimdi bu e, Amir bin Luhey... ...putu getirdiği zaman... ...Şam tarafından... ...Mekke ahalisini... ...Allah Azze ve Celle'ye... ...şirk koşmaya davet ediyor... Hicaz bölgesi de Mekke'nin etrafındaki kimseler de ona tabi oluyorlar. Ve şirk yayılıyor. Mekke'nin e, işlerini idare eden kimseler de hakeza bu şirkten nasibini alıyorlar. Zannediyorlar ki bu Amir bin Nuhayye, e, güzel bir bidat bidat-ı hasene diyoruz ya güzel bir bidat çıkardı zannediyorlar. Oysa ki Allah Azze ve Celle'den uzaklaştırıcı bir bidat. Korkunç bir bidat ortaya çıkarmış öyle. Ve onlar telbiyelerinde. Hani biz diyoruz ya, لَبَّيْكَ Allah لَبَّيْكَ لَا شَرِكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّيمَةَ لَكَ vel لَا شَرِكَ Burada hep Allah Azze ve Celle'ye, buyur Allah'ım buyur, Sen de, senin ortağın yoktur, senin mülkünde ortağın yoktur, nimet senindir, mülk senindir, ila bunları söylüyor. Onlar ne diyorlar? Lebeik la şerikelek illa şeriken huve lek. Temlekuhu ve melek. Senin ortağın yoktur. Ancak senin bir ortağın vardır. O da sana aittir. Onun sahip olduğu şey de senindir. O o da sana aittir. Onun sahip olduğu şey de sana aittir. Ama orta olduğunu, şerik olduğunu ne yapıyorlar? Kabul ediyorlar. La şerikelek İlla şerikenler. Hiçbir şeriken yok, ancak bir tane vardı diyor. Allah Azze ve Celle onları şu ayet-i kerimeyle ayıplıyor. Diyor ki Allah Azze ve Celle Rum suresinde Darabalekum mefelen min eni allah Teala kendinizden size bir örnek verdi. Hallekum mimma melekete imanikum min şrekâ fîmâ Sizler ellerinizin altında bulunan cariyeler, kölelerin, size rızık verdiğimiz, yani sizin mallarınız hususunda size ortak olmalarını ister misiniz? Bugünkü anlamda bizim emrimizde çalışan işçilerin diyelim, veyahut da istemediğimiz halde bazı kimselerin akrabalar olabilir, Ondan sonra hatta hatta kişinin kendi oğlu olabilir. Mallara ortak olmasını ister misiniz? Ayet-i manası yalnız ellerinizin altındaki kimselerin, kölelerin. Size verdiğiniz o rızıkta ortak olmasını ister misiniz? Birbirinizden böyle çekinip korktuğunuz gibi onlardan da korkar mısınız? İşte biz ayetleri akleden bir kaym için böylece açıklarız. Yani Allah Azze ve Celle kişi kendi malında mülkünde, mülkünde bir insanı sıradan kendisi gibi bir insanı belki seviyesi kendisinden düşük ortak etmiyor ise malına Allah Azze ve Celle mülkünde ortaklık olabilir mi? Subhanallah. Allah Azze ve Celle böyle misal veriyor işte. İmam Ahmet Hasan derecesinde bir hadisi takriz ediyor. Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh'tan diyor ki Nebimiz aleyhisselatu ve selam putlara bırakılan, terk edilen buna sahibe deniliyor. Putlar için yani onlar için, onlar tazim edildiği için terk edilen hayvanları ilk ortaya çıkartan ve ilk putlara ibadet eden kimse Ebu Huzaa Amr bin Amir'dir diyor. Ben onu diyor Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ateşin içerisinde bağırsaklarını böyle sürükler halde görünen diyor. Allahu akbar. Subhanallah. Bir diğer rivayette de onu nakletmeyeceğim. Orada da Amir bin e, Luhey'den bahsediyor Aleyhisselatü Vesselam. Aynı ifadeyi kullanıyor. <gülüyor> Şimdi Araplar içerisinde Kur'an-ı Kerim'de de var. E, Maide Suresinde e, anlatılır. Bazı hayvanları Mesela Beş kez doğuran, beşincisinde de, Dişi doğuran deveyi, buna Bahira deniliyor ikiz doğuran Biri dişi Diğeri erkek doğuran Deveyi, Vasile deniliyor buna da Ve putlara Sütleri ve benzeri Şeyleri, putlara arz edilen üstüne de binilmesi yasak olan e, sahibeyi sahibe adındaki hayvanları bunların bazıları koyundan da oluyor bunları kutsuyorlar bunları putlara arz ediyorlar. onlara serbest bırakıyorlar yani Allah'ın haram kılmadığı bir şeyi haram kılıyor putla için böyle bir adet var. bunu işte ilk defa ortaya atan Amır'dır diyor bize tarihten de haber veriyor Kardeşlerim Arap Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumuna kadar bu halde devam ediyor. Allah Azze ve Celle bu yapılan mücdümlikleri, günahları bitirmeyi ve yüce hidayetini insanlar için e, arz etmeyi ilan ettiği vakit <gülüyor> Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyaya geliyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Böyle temiz bir madenden adeta, temiz bir aileden ve şerefli bir soydan dünyaya geliyor. Yani Arap'ın ne kadar fazileti varsa, ne kadar güzellikleri varsa hepsini toplamış bir kabileden, bir toplumdan dünyaya getiriliyor. i̇mam Müslim'in sahinde rivayet edilen bir hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Allah azze ve celle beni İsmail'in soyundan, Kinane'den seçti. Sonra Kinane'den de Kureyşi, Kureyş'ten de Beni Haşimi, Beni Haşim'den de beni seçti bizi. Hep seçilmiş toplu. Allahu Teala kulunu seçiyor. Bakın seçilmişlik önce peygamberlere mahs. Önce peygamberlere. Sonra sahabiye, ondan sonra Allah yolunda giden, Allah'ın dinini yüklenen, herkes için geçelim. Allah Azze ve Celle iman verdiyse seçmiş demektir. Allah Azze ve Celle salih amel verdiyse seçmiş demektir, bunun kıymetini bilmek lazım. Yeryüzünde, cahil bir toplum içerisinde, müşrik bir toplum içerisinde, şirk koşan, batıl dinler üzere yaşayan, Hristiyanlık, Yahudilik, Budizm vesaire vesaire vesaire. Bunlardan herhangi birini yaşayan bir insan olabilirdi. Elhamdülillah. Allah hamdü ona olsun. Allah bizi seçmiş. Bunun kıymetini bilmek lazım. Ve bu kıymeti bu kıymeti çok iyi değerlendirip hakkını vermek, yerine getirmek gerekiyor. Bu değeri, bu değeri her zaman baş tacı yapmak lazım. Onun için de çalışmak gayret etmek gerekiyor. Evet. O dönemde Abdülmuttalip Mekke'nin efendisi Biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam'ın dedesi Sonra <gülüyor> e, Efendilik Yani Mekke'nin idaresi e, Abdüşems Ailesine geçiyor Sonra da Ebu Sufyan'a geçiyor evet. Ebu Sufyan'a geçişi Biliyorsunuz e, <gülüyor> İslam'ın e, izharından, İslam'ın ortaya çıkmasından sonra. İslam'ın hemen ortaya çıkmasından evvel, Ebu Talib Ebn-i Abdülmuttalib, yani Abdülmuttalib'in oğlu, aleyhisselatü vesselamın da Mekke'nin, Kureyşlilerin yaptığı gibi, e, o beytin, e, Mekke'nin Hacılara yiyecek dağıtma, sıkaya, su verme ve benzeri hizmet işlerini yükleniyor. Ancak parası yok, malı yok. Onun için kardeşi Abbas'tan, aleyhissalatü vesselamın amcası, Abbas bin Abdülmuttalib'den yaklaşık 10 bin dirhem para alıyor. Ondan sonra da bu borcunu ödeme, ödeyemeyince bu işler bu işler Abbas radıyallahu anh'a geçiyor. Yani Mekke'nin bu e, önemli işleri, sıkaya işleri, sulama işleri vesaire hacilere yardım Abbas radıyallahu anh'a geçiyor. Mebi aleyhissalatü vesselam'ın babası kardeşlerim Abdullah. Abdülmuttalib'in en küçük oğlu. Evet. Amine ile evleniyor. Amine binti vehb ile evleniyor. Sonra daha yeni damat iken Şam diyarına rızık temini için, ticaret için yolculuğa mecbur kalıyor. Oraya gidiyor ve bir daha da geri dönmüyor. Abdullah. Kafileler oradan gelen kervanlar onun hasta olduğunun haberini getiriyorlar. Ondan sonra da onun vefat ettiği haberi geliyor. Şam'da. Aleyhisselatü Vesselam'ın babası. Zühri'nin rivayetine göre de Abdülmuttalip oğlu Abdullah'ı, Aleyhisselatü Vesselam babasının yiyecek toplaması için Medine'ye gittiğinde o da orada vefat etti deniliyor. Ve diğer bir rivayette de bilakis Şam'da vefat etti deniliyor. Her neyse bir şekilde e, vefat ediyor. 25 yaşındayken vefat ediyor. Oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüyor. Görmeden Abdullah vefat ediyor. Nebi aleyhissalatü vesselam kardeşlerim, <gülüyor> miladi 570 yılında doğuyor. Miladi 570 yılında. Bu 570 yılı, miladi 570 yılı İslam'da hiçbir şeye karşılık gelmez. Dedesi, Abdülmuttalip, Muhammed ismi ile isimlendiriliyor. İsimlendiriyor Neden? Çünkü ona bu ismi vermesi ilham ediliyor. Allah Azze ve Celle tarafından. Muhammed diye isimlendir deniliyor. Evet. Arap daha önce bu ismi hiç kullanmamış. Yani o dönemki Araplar hiç kullanmamışlar. Ve diyorlar ki Abdülmuttalibe, sen diyorlar babaların isimlerinde niye yüz çeviriyorsun? Ne diye bu ismi koydun diyorlar. Abdülmuttalip de diyor ki Allah aziz Allah'ın diyor onu gökte ölmesi övmesi, insanların da yerde mahlukatın da yeryüzünde onu övmesi için bu ismi koydum diyor. Allah azze ve celle Abdülmuttalip'e bunu ilham ediyor. Ama Abdülmuttalip müşrik. Abdülmuttalip müşrik. Onlar müşrik olduğu halde, ileride gelecek inşallah, müşrik olduğu halde, Ebrehe Ebrehe, Habeçistan'dan kalkıp geldiğinde o müşrik toplumu Ebrehe'nin ordusundan ve Kabe'yi, başta Kabe'yi ve müşrik, dolayısıyla da e, onları Müşrik oldukları halde koruyor. Nitekim bir hadiste öyle gelmişti. Müşrik olduğu halde Kureyş korunmuştur diyor. Ama bu onları müşriklikten çıkartmıyor tabi. Buhari'nin rivayet ettiği bir hadiste Ebu Hureyre'den diyor ki aleyhissalatü vesselam Allah azze ve celle'nin beni diyor Kureyş'in e, kabilemin diyor tan ta etmesinden yani kötülemesinden nasıl böyle koruduğu Hayretinize gitmiyor mu? Buna şaşırmıyor musunuz diyor. Kureyş e, bana la, onlar diyor lanet etmişti ve şöyle diyorlardı. Yani yerinmiş kimse, e, müzemmen, müdemmen. Yani Muhammed yerine müdemmen kullanıyorlar. Müdemmen diyor, lanet ediyorlar, müzemmen diye aleyhissalatu vesselama ama küfür ediyorlar. Böyle derlerdi diyor. Ben diyor Muhammed'im diyor Aleyhisselatü Vesselam. Ben Muhammed. Ene Muhammed. Ben övülmüş bir kimseyim. Manası ölmüş demek. Muhammed. Allah Azze ve Celle onların küfründen bu isimle onları beri kılıyor. Ve daha birçok şeyle. Ahmet bin Hanbel'de Kureyş'in 9 özellikle diğer kabilelere üstün kılındığı Az önce söylediğim müşrikken korunmaları, ondan sonra en hayırlı fırka olmaları, en hayırlı grup veyahut da kabile olmaları ve benzeri birçok özellikle, özellikten bahsediliyor. Kureyş'in ayrıca diğer insanlardan birine verilen kuvvetin iki katı verildiği ile ilgili rivayetler var. Yani bu böyle bir e, kabile içerisinden Allah Azze ve Celle Nebisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i saçıp çıkartıyor. Kardeşlerim, gerçek Müslümana düşen Nebi aleyhissalatu vesselamın doğum zamanını her an hissetmesi gerekiyor. Yani onun için belirli bir tatvim yok, belirli bir zaman yok. Nasıl? Nasıl? Aleyhisselatü Vesselam'ın hidayetine ve onun ahlakına tabi olarak onun yaşantısını hisseder. Onun doğumunu hisseder. Ve hicretini, Mekke'den medeni olan hicretini de aynı şekilde Aleyhisselatü Vesselam'ın hicretini hatırlar ve ona göre Allah Azze ve Celle'nin kızdığı, gazaplandığı şeylerden sevdiği şeylere hicret eder. Müslüman için Doğum günüyle ilgili özel bir şey söz konusu değildir. Bu sonradan çıkmış bir bidattır. Aleyhissalâtu vesselâm'ın yaşantısını hatırlar, onu hisseder, onun cihadını, gayretini hatırlar, her an, dolayısıyla nefsîyle ve hevasıyla cihad eder. Bu durumda da, fîsebilillah yolunda olmuş olur. Allah yolunda olmuş olur. Nefsîyle, hevasıyla İlk önce kişi nefsiyle, hevasıyla cihat etmezse, gayret etmezse Allah yolunda diğer cihatla hiçbir şekilde cihat edemez. Etse bile, etse bile bir eksiklik olur. Yine aleyhissalatü vesselamın vefatını hatırlar. Ne zaman? Ahireti hatırladığı zaman. Allah'ın huzurunda, Allah azze ve celle'nin huzurunda hesap vereceğini hatırladığı zaman aleyhissalatü vesselamın vefatını hatırlar. Ve ona göre kendisine çeki düzenleri. Evet. Allah Azze ve Celle Allah Azze ve Celle hakkıyla Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluna tabi olan kimselerden eylesin. Amen. Muhammed diye isimlendiriliyor. Aynı zamanda Aleyhisselatü Vesselam kendisini beş isimle daha isimlendiriyor. Muharide gelen hadiste diyor ki şey, <gülüyor> Muharide ve diğer hadis kitaplarında geldiği üzere. Ben diyor, benim diyor beş tane ismim var. Enel Muhammed, ben Muhammed'im. Ve enel Ahmet, ben Ahmet'im. Ve enel Haşir, ben toplayıcıyım. Yani insanlar benim önümde toplanacaklar. Ve enel Mahi, ben Mahiyim. Yani mahvedici, silici, küprü ortadan kaldırıcı. Ve enel Akibi ve ben sonuncuyum. Yani peygamberlerin sonuncusuyum diyor. Bir diğer rivayete, Müslüman rivayetinde Muhammed Ahmet Mukaffi, yani kendisi takip edilen manasında bir isim. Haşir, Nebi Tevbe ve Nebi'l Rahme. Tevbe Nebisi ve Rahmet Nebisi diye de kendisini isimlendiriyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Azze ve Cel Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını kavrayan, ona tabi olan onun yolunda Vefat edinceye kadar daima samimiyetle giden kullarından eylesin. Allah Azze ve Celle bu vesileyle başta Suriye'de, sonra Gazze'de olan kardeşlerimize ve dünyanın her bir yerinde zulüm altında, işkence altında olan kardeşlerimize yardım etsin. Onları gök ve yer ordularıyla desteklesin. Menekleriyle onları desteklesin. Onların kuvvetlerine kuvvet katsın. Allah azze ve celle onları imanda sebat ettirsin. Ve bize de şuur versin ki biz onları destekleyelim. Allah azze ve celle onların karşısındaki düşmanları helak etsin. Allahu Teala onların başlarına tuzaklarını geçirsin ve kendi açtıkları çukurlarda, tuzaklarda boğulsunlar. Allah azze ve celle hepimize şuur, bilinç versin. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa enta etubu ileyk